Maalesef sağda solda cahiliye düğünleri var. Bu sebeple evin önünden de kara taşıtları sık sık geçer. Bu sebeple kusura bakmayın. Biz acizane baya bir süredir odada ders yapmıyoruz. Ramazan ayı da yakın olduğu için ve e, Ramazanla ilgili daha önce çeşitli dergilerde yayınlanmış bir makalem vardı. Onu burada yine makaleye bağlı kalarak açmak istedik. Yani burada arkadaşlarla paylaşmak istedik. Ee, şöyle bir başlığımız olmuştu bizim. Kur'ansız Ramazan demiştik ismine. Aslında Kur'an ayı olan Ramazan ayı nasıl Kur'ansız Ramazan olur bu manada bir değerlendirmeydi çünkü mutlaka Ramazan'ın ehemmiyetiyle ilgili Ramazan'daki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'la ilgili verdiği müjdeler, Kur'an'ın verdiği müjdeler cennetin kapıları açılması cehennem kapılarının kapanması azılı şeytanların zincire vurulması ve benzeri şeyler bununla ilgili çok söz söyleyen ilim ehlimiz olduğundan ben biraz farklı bir pencereden yaklaşmıştım olaya biz ramazan ayında yapılan bir takım olumsuzlukları dile getirmek istiyoruz ki olur ki sakınırsınız Gerçekten böyle bir başlığı biz üzülerek attık ve bu başlıkların atılmaya müsait olduğu zamanlar yaşandıkça ümmet olarak bunun üzüntü ve sancısının bizde daima var olacağı herkes tarafından bilinmelidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, üç aylara girdiği zaman şöyle dua ederdi. Rabbimiz bize Recep ve Şaban'ı mübarek kul ve bizleri Ramazan'a ulaştır. İşte bugün de Ramazan'ın arefesinde sayılacağımız günlerdeyiz. Ramazan ayına ulaşmak için Rabbimize dualarımızı sıklaştırarak yakarıyoruz. Bir mübarek ay yaklaşmakta, bir fırsat gelmekte, ruhu arındıran, bedenleri teskiye eden, hakkın rızasına ulaştıran mübarek bir ay, Ramazan-ı Şerif. Ancak Tüm ibadetlerde olduğu gibi maalesef Kur'an ayı diye isimlendirdiğimiz ve bu ayda Kur'an inmesinden ötürü şereflenen bu ay maalesef yine tüm ibadetlerde olduğu gibi Kur'an'ın ruhundan uzak bir anlayışla toplumumuzda yerini almış durumdadır. Maalesef ibadet anlayışımızın içi öyle bir boşaltıldı ki, şu örneği vererek ibadet anlayışımızın ne olduğuna katkı sağlamak istiyorum. Türkiye'de yani kendisi de Türk olan bir ilim adamı, bir ara onunla sohbet ettik. Ve gerçekten ben de hacca gittiğim zaman bu tabloyla karşılaşmıştım. O şunları söylemişti bana, bu ilim adamı şunları söylemişti. Diyor ki hacca gittiğimde şunu gördüm ki namaz için camiye gelip boş vaktinde Kur'an okumadan camide oturan tek bir millet vardı. Onlar da Türklerdi. Yani ee, mesela gerek haremde olsun, gerek Mescid-i Nebevi'de olsun, giriyor, namazını kılıyor, ondan sonra yatmaya başlıyor veya oturmaya başlıyor. Bir millet benim dikkatimi çekti diyor, kendi milletini kastederek. Diyor ki Türkler, Pakistanlısı, Iraklısı, Yemenlisi, hatta Avrupalısı, kim mescitte oturuyorsa mutlaka Kur'an okuyor. Ama... Türk kardeşlerim, Kur'an okuma hususunda tembel davranıyorlardı. Yani Türkler giriyorlar, Kur'an okumuyorlar, namaz kılıyorlar, çıkıyorlar veya namaz kılıyorlar, oturuyorlar. Böyle çok da Kur'an-ı Kerim'le e, hemhal değiller. Ve devamla diyor ki, bunlar diyor Kur'an okumadan çıkıyorlardı ancak sen Kur'an-ı Kerim'i hele şöyle bir yere koyuver. Bu konuda yani Kur'an-ı Kerim'i şöyle yüksek bir yere koymada yere koyu ver. Karşına geçip hesap soracak olan yine bizim milletimiz olan Türklerdir diyor. Yani Kur'an'ın kabına, kılıfına oldukça saygı gösterir. Kur'an'ı okumaz, Kur'an'la amel etmez, Kur'an'a tabi olmaz ancak Tabiri caizse hani onların saygısızlık diye nitelendirdikleri böyle onu biraz dizden aşağı tut veya yere koy. O zaman hemen sen ne yapıyorsun deyip senin karşına geçip hesap soracak olanlar yine Türklerdi. İşte biz dini değerlerimize böyle saygı duyan bir milletiz. Ve millet olarak Allah, Din, Nebi, Kur'an ve vesaire değerlerimize canımızı da, malımızı da seda edecek bir toplumuz. Ama ne olduysa bu değerlere sadece saygı duyuyoruz. Anlam ve mana olarak bu değerlerden oldukça uzas. Ne namazın, ne hacın, ne de orucun ruhu bedenlerimize hakim değil. Namazımız manasız, orucumuz manasız, diğer ibadetlerimiz manasız. Şekil olarak bu ibadetler yapılıyor olsa bile bilinçli bir şekilde Kur'an ve sünnete uygun olarak bu ibadetleri yapanların sayısı oldukça azdır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in خُدُوا عَنِّ مَنَاسِكُكُمْ demesi, yani ibadetlerinizi benden öğreniniz, ya da صَلُّوا كَمَرَ اَيْتُمُونِ benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öyle namaz kılınız demesi maalesef bu ölçüler yitirildi, şekil olarak bazı ibadetler yapılıyor bütün e, İslam aleminde olan heyecan, yani Ramazan heyecanı bizim ülkemizde de var, ancak bu şekil itibariyle var olduğunu söylüyoruz. Manen, ruhen bunların içlerinin boş olduğunu görmekteyiz. Ramazan ayını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde gelin mübarek Ramazan ayının ruhuna ters düşen manzaraları birlikte gözden geçirelim. Kur'an'ın indiril indirilmeye başlandığı gece bin aydan hayırlıydı. O halde, Kur'an'ı okumak, anlamak ve yaşamaya tahsis edilmiş bir günde, yine bin aydan daha hayırlı olarak algılanmalıydı. Yani, madem Kur'an'ın indiği ay bin aydan daha hayırlı, o halde, Kur'an'ı anlamak için ortaya konan gayret ve yine Kur'an'ı yaşamak için ortaya konan gayret, aynı şekilde normal zaman dilimlerinde yapılan, yani normal zamandan, normal aylardan yine bin ay daha hayırlı olması gerekiyordu. Bunun böyle algılanması gerekiyordu. Her günün ve her gecenin Kur'an'a uygun olarak ihya edilmesi için seferber olunmalı. Buna rağmen yüzyıllar süren kaynaktan kopuş ve bozulma süreci sonunda Kur'an bir kenara bırakılmış, Ramazan ve Kadir gecesi ise iki boşaltılarak yüceltilmiştir. Yani Ramazan ayının içi boşaltılmış ancak yüceltilmiş. Kadir gecesinin içi boşaltılmış ancak yüceltilmiş. Hatta kıymetini Kur'an'dan alan Kadir gecesi, Kur'an'dan daha kıymetli bir hale gelmiştir. Halbuki Ramazan'ın da Kadir gecesinin de kıymetli olmasının nedeni Kur'an'ın bu ayda inmesindendir. Yani ayı mübarek kılan o ayda Kur'an'ın indirilmesidir. Kadir gecesini mübarek kılan Kur'an'ın o ayda indirilmesidir. Peki Kur'an'dan daha çok önemsenen ya da daha çok heyecan veren daha çok ilgi ve rağbet gören özellikle Kadir Gecesi gerçekten Kur'an'dan daha mı önemlidir? Halbuki bu aya ve bu geceye kıymet veren Yüce Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Böylece anlamın kaybedilmesi sonucunda içeriksiz formları yücelten bir süreç başlamıştır. Bu süreç, vahyin özne olmaktan çıkarılmasına, bu durumda insanların rehbersiz kalmasına, hak ile batılı, ayıramaz konumlara sürüklenmesine yol açmıştır. Gelinen noktada, Müslümanım diyenlerin büyük çoğunluğu, Kur'an'ı hayat dışına çıkarırken, pek çok bid'at ve hurafeyi, Kur'an'ın getirdiği dinin yerine ikame edip, kutsallaştırmışlardır. Ramazan ayı ile Kadir gecesini de, vahiden arındırılmış bir kutsallıkta, ihya etmeye yönelmişlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim, vahiy özne olmaktan çıkartılınca, bunların içi, Bidat ve hurafe ile doldurulunca ve yine bidat ve hurafeyi ikame eden ikame edip kutsallaştıranlar Ramazan ile Kadir gecesini de vahiden arındırılmış bir kutsallıkla ihya etmeye yönelmişlerdir. Gerçekten böyle bir kardeş söylüyor diyor ki onun bir abisi var o da Avrupa'da yaşıyor diyor ki Kadir gecesi geldiği zaman Hani ayette diyor ya Hattametle Hal Facir yani diyor fecir doğuncaya kadar o gecenin mübarekliğini anlatırken diyor ki bu adam sabaha kadar oturur televizyon seyreler başka hiçbir şey yapmaz diyor yani tabi Türkiye'deki o Kadir gecesi ya da Ramazan gecelerini ihya etmede de maalesef bir problem söz konusu ee, yani böyle sanki e, vahiyle ile belli edilmiş gibi biliyorsunuz Allaha Su ve Selley son 10 güne girildiği zaman, izarını bağlar, ey da, ibadetlere daha düşkün olur, daha gayretli olurdu. Dolayısıyla son 10 gecede aranmasını söylüyor ama ancak maalesef, Allah alem Türkiye'de ve birçok yerde böyle yapılıyor. Ne yapıyorlar? O gece geldiğinde işte 26-27'ye bağlayan gece, ne yapıyorlar? İşte o gece Kadir gecesidir inancıyla. Halbuki onun alametleri var, bunların aranması gerekir ve ee, insanlar insanların maalesef e, böyle cahilane anlayışlarını e, anlayışlarının hakim olduğu şu dönemde aslında Ramazan gün ve gecelerinin de nasıl ihya edilmesi gerektiğini rehberimiz Allah azza ve celle'nin kendisiyle ilgili "Laqad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene" dediği Allah Resulü sallallahu ve selam muhakkak ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır demesi hasebi ile Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenilecektir. Ama az önce saydığım sebeplerden ötürü vahyin özne olmaktan çıkartılıp Ramazan ve Kadir gecesinin bilat ve hurafelerle doldurulması sebebi ile maalesef ee bu ayın özellikle de vahyin yani Kur'an-ı Kerim'in arındırıldığını toplumun ondan soyutlandığını görebilmekteyiz. Kadir gecesini ve hele çoğu bidat olan diğer kandil gecelerini, yani bidat saydığımız, daha geçenlerde insanların rağbet ettiği beraat gecesi dedikleri bir şey var, bir gece var. Özellikle Kadir gecesi ve bid'at olan diğer kandil gecelerini kutlamak ve sonradan icat edilmiş bu gecelere bid'at ibadetlerle ihya etmek öne çıkarılmıştır. Ne Kur'an'da ne de sahih sünnette yer almayan kutlamalar bid'at ibadetler bu gecelerde ısrarla ve yaygın olarak yaşanırken Kadir gecesinde inen ve bu geceye anlam kazandıran okunup amel edilmesi ve insanlara kurtuluşa götürecek rehberlik için indirilmiş bulunan Kur'an ise terk edilmiş bulunmaktadır. Yani insanları zulümattan nura karanlıklardan aydınlığa çıkaracak Kur'an'ın indiği ay ve gece Kur'an'dan soyutlanınca karanlıklara götürecek bidatların icra edildiği zeminler haline dönüştürülmüştür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bid'atlerin tehlikesini bizlere birçok yerde haber vermiştir. Ve şerrel umuri muhdefetuhe işlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır. Dolayısıyla bu geceyi ve ayı Kur'an'dan soyutlayınca maalesef insanları karanlıklara götürecek bid'atlere adeta insanlar yapışmıştır. Sonuçta değeri Kur'an'dan kaynaklananlar Kur'an'dan daha çok önemsenirken, Kur'an ihmal edilmiştir. Değeri, Kur'an'dan kaynaklananlar, Kur'an'dan daha çok önemsenirken, Kur'an ihmal edilmiştir. Büyük bozulma süreci sonunda, bugün gelinen noktada pek çok ibadetin, içinin boşaltılması ve anlamını yitirmesi gibi, Oruç da istikametten sapmış ve anlam kaybına uğramıştır. Halbuki oruç, Kur'an'ın ortaya koyduğu hayat tarzının içinde ibadetler bütününün parçası olarak bir yer işgal etmekte ve böyle anlam kazanmaktadır. Ancak bu muhteşem kulluk bütününün içinde insanı arındırma, tekamül ettirme, olgunlaştırma, ve Allah'ın rızasını kazandırma fonksiyonunu ifa edebilmektir. Kur'an'la ilişki doğru ve sağlam değilse oruç dahil bütün ibadetler insanın tekamülüne katkısı olmayan biçimsel uygulamalardan öteye geçemeyecektir. Yani biz İslam'ı bir bütün olarak kabul etmekteyiz ve bu anlamda yine tabiri caizse kulluğun tekamülüne katkı sağlayan oruç bu kulluğun bir parçasıdır. Namaz bir parçası olduğu gibi, hac bir parçası olduğu gibi. Yani e, biz cahili toplumdan bahsediyoruz ve özellikle günümüzde veya ülkemizde Ramazan anlayışını değerlendiriyoruz. Allah Subhanahu ve teala ayeti celilede, Bakara suresinde اَفَا Kitab ve tekfurun bi بِبَعْدِ siz Kur'an'ın bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz buyurmakta. Yani işinize gelen yönünü alıyorsunuz, işinize gelmeyen yönünü terk ediyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten İslami kavramların içinin nasıl boşaltıldığını günümüz insan modeline ya da Müslüman modeline baktığımız zaman anlamak mümkündür. Namaz kılmayıp oruç tutanları göreceksiniz. Veyahut hiçbir mazereti yokken oruç tutmayanları göreceksiniz. Veyahut namazını sadece Ramazan'da kılanları göreceksiniz. Halbuki e, kulluğun bir parçasıdır oruç ve bu mübarek zaman diliminin zirvede değerlendirilmesi için Rabbimizin bizlere verdiği bir fırsattır. Teşbihte hata olmasın. Şöyle değerlendirelim. Hani düşününüz ki e, böyle yani inşallah bu örnek, örnek şeydir ama teşbihte hata yoktur. Hani birisi oynuyor, kumar oynuyor, her şeyini kaybediyor. Her şeyini kaybediyor. Ancak o sırada artık ne oynuyorsa bu eline bir kağıt mı geçiyor, ne geçiyorsa işte öyle diyelim. Eline geçen o fırsatla birdenbire bütün kaybettiklerini kazanıyor. Bütün kaybettiklerini geri kazanıyor. İşte Ramazan ayını Ramazan ayını, Ramazan gün ve gecelerini de böyle değerlendirmek gerekiyor. Gerçekten Allah Resulü ve Vesselam bizi Ramazan'a ulaştır derken, bu fırsatın büyük bir fırsat olması hasebiyle, bin aydan daha hayırlı olması hasebiyle ve aynı şekilde bu aylarda, bu ayda yapılacak olan ibadetlerin de, bu ayda yapılacak olan ibadetlerin de diğer aylardan, bin ay daha hayırlı olması hasebiyle veya bin kat daha hayırlı olması hasebiyle, kulun gerçekten tayakkuz halinde olması, gününü ve gecesini dikkatle değerlendirmesi gerekmektedir. Kur'an'dan soyutlanmış oruç ise, anlamını ve işlemini yitirerek, içi boş bir forma dönüşmektedir. İşte bu sebeple, oruç, İbadet, itikaf, arınma ve infakı da içine alan sosyal boyutunu giderek kaybetmiş, nefsi, siyasi, ticari, şov ve reklam aracı haline getirilerek, lüks otellerde gösterişe dayalı iftarlar yaygınlaşmıştır. Ey terk edilen ne? Terk edilen itikaflar, terk edilen ibadetler, terk edilen infak etmeler tasadduk etmeler ve arınmak, arınmadan uzak durmalar bunların e, e, bu, bunlar terk edilince içi boşaltılmış bir formata dönüşmekte ve bu sebeple oruç e, sosyal boyutunu kaybedip nefsi siyasi ticari şov ve reklam aracı haline getirilerek lüks otellerde gösterişe dayalı iftarlar yaygınlaşmıştır. Fakir ve muhtaçlar yerine kalbür üstü tabakaya verilen iftarlar kimileri açısından güç ve gövde gösterisine dönüşmüş bulunuyor. İftar çadırlarında çoğu kez bir politik istismar ve siyasi propaganda vesilesi kılınmakta. Halkın sefilliğini giderecek projeler üretmesi gerekenler e, üretmesi gerekenler ise iftar çadırlarıyla sanki suçlarını örtmeye çalışmaktadırlar. Gerçekten görüyoruz yani bu tip belediyeleri. Özellikle mesela dikkat ediniz her yıl giderek artmakta. Bilmem nerenin belediyesi bilmem kaç bin kişiye iftar vererek rekor kırdı. Bir sonraki yıl ya da aynı ay içerisinde, aynı yıl içerisinde başka bir Belediye bu şovu daha bir geliştirerek, bu şovu daha bir geliştirerek, daha uzun iftar sofraları kurma, kurmakta ve menüyü de biraz zenginleştirerek, efendime söyleyeyim, maalesef e, bu mübarek ayın ne şekilde, kirletildiğini, ne şekilde ihlasın zedelendiğini. Elbette iftar övülmüş bir şeydir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem, e, mesela oruçlunun iki şeyini haber veriyor. Diyor ki mesela oruçlunun iki sevinci vardır. Birisi iftar ettiği zaman diğeri ise Rabbine kavuştuğu zaman. Ve yine biliyorsunuz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem, iftar eden kimsenin duasını geri çevirmez diyor Dolayısıyla ancak bunlar güzeldir ama bunlar siyasi şov malzemesi haline getirildiği zaman ki günümüzde böyle yapılıyor bir bakıyorsunuz ki CHP'li belediyeler iftar veriyorlar acaba kendileri oruçlular mı o sofrada ne için bulunuyorlar veya farklı farklı anlayışlar yani bunlar gerçekten e, bu işin aslında bir şova dönüştürüldüğünü çok da bu işin ibadet yönüyle ilgilenilmediği sosyal yönüyle ilgilenilmediğini görebilmekteyiz. Aynı şekilde demin örnek verdiğimiz lüks otellerde verilen iftarlar. Böyle gidiyorsunuz gerçekten böyle öyle paralar harcanıyor ki öyle öyle israflar yapılıyor ki gerçekten burada orucum deyip de Allahu alem, Allahu alem. Nefsini bilen bir kimse, yani böyle akidesi düzgün bir kimse bu tip yerlerde iftar et iftar etmekten çekinir ve iftar etmez. İftar etmez. Gerçekten bu tip yerlerde iftar etmez. En azından böyle bir şova malzeme olmaktan sakınır. Evet, maalesef fakir ve muhtaçlar yerine kalbürüstü tabakaya verilen iftarlar kimileri açısından güç ve gövde gösterisine dönüşmüş bulunuyor. İftar çadırlarında çoğu kez bir politik istismar ve siyasi propaganda vesilesi kılınmakta, halkın sesilliğini giderecek projeler üretmesi gerekenler ise iftar çadırlarıyla sanki suçlarını örtmeye çalışmaktadırlar. Halbuki sadaka ve infakta gözetilmesi gereken incelikle bağdaşmayan, kaba bir yöntemle halka açıktan, Medyatik ortamlarda propaganda ederek verilen iftarlar ve dağıtılan yardımlar hem gösterişe imkan verdiği için Ramazan ve Kur'an'ın ruh ve manasına aykırı düşmekte hem de fakir insanların rencide edilmesi bakımından da ahlakilik boyutunda zaafa yol açmakta ve faziletli davranış olmaktan uzaklaşmaktadır sonuçta dini bir vecibe ve ibadet boyutunda ikinci plana atılan oruç folklorlaştırma ve eğlence eğilimli bidatlerle dejenere edilmektedir. Ramazan ayında kurulan çadırlarda icra edilen eğlence programları kahvanelerde ve evlerde oynayan bir nevi kumar olan tombala oyunları havai fişek gösterileri ve müzik programları gibi Pek çok oyun ve eğlence ağırlıklı etkinlikler Ramazan'ı giderek temel ekseninden daha da fazla uzaklaştırmaktadır. Tüm bunların üzerine GSM operatörleri de eklenerek halkı soymanın telaşına düşmüşlerdir. Bu fırsatçılar değişik kampanyalar düzenleyerek halkı mübarek gün ve gecelerde tabiri caiz ise mesaj budalası yaparak mesajlaşmaya teşvik etmekte, hatta bunun için bir takım şiir tarzında sözleri de halk arasında yayarak bir gecede milyonlarca dolar kazanç elde ettikleri bilinen bir gerçektir. Yani gerçekten bu yapıla atılan havai fişekler veya yapılan etkinlikler gerçekten hemen hemen birçok şehirde Ramazan etkinlikleri yapılıyor. Ramazan programları yapılıyor. İşte kısımlar ee, belediyeler tarafından veya farklı kurumlar tarafından. Gerçekten ben soruyorum beni dinleyen kardeşlerime bu yapılan programlarda Ramazan'ın ruhunu veya Kur'an'ın vahyin ağırlığını hissediyor musunuz? O tombala oyunlarında ya da müzik eğlence programlarında Ramazan'ın Vahyin ağırlığını hissediyor musunuz? Rabbinizin üzerinizdeki nimetini hatırlıyor musunuz? Gün boyu aç kalacak, geceleyinde yöneticileriniz eliyle, idarecileriniz eliyle geceleriniz ifsad olunacak. Halbuki Ramazan'ın günü mübarek olduğu gibi gecesi de mübarektir. Örneğini verdiğimiz GSM operatörleri de öyle değil midir? Böyle insanlar bir mesaj trafiği yaşıyorlar. Ondan ona şundan şuna herkes birbirine. Halbuki burada milyonlarca dolar kar elde edilmektedir. GSM operatörleri tarafından, dev şirketler tarafından. Ve ben inanmaktayım ki bunlar halk arasında bilinçli bir şekilde yayılmakta. Ve e, dediğimiz gibi yani şiir mani türü sözleri ramazanla ilgili inançla ilgili cennetle ilgili sözleri de yayarak halkın inancı sömürülmekte ve böylelikle kasaları dolmaktadır yine bu GSM operatörlerinin öyle ramazanı tebrik gibi bir dertleri yok aslında onların tek bir derdi derdi var o da kasalarına girecek paralardır aynı GSM operatörleri Yıl başında, Anneler Günü'nde, Sevgililer Günü'nde, Babalar Günü'nde vesaire vesaire günlerde, Batı toplumuna ait özel günlerde aynı şeyi yapmıyorlar mı? Ramazanda içeriği Allah ve din olan sözler, yıl başında içeriği dans söz ve içki olan sözlerle bizi aldatma ve soyma derdindedirler. Hayatımıza kim yön veriyor bir bakalım? hele iftar denince reklamlarda kola firmalarının sizden daha Müslüman olduklarını görürsünüz. Sanki kolasız iftar olmazmış gibi. Ramazan gecelerimizin birer şenlik, bayramlarımız ise dansöz oynatmak manasında olmazsa olmazlardan olduğu hepimizce bilinen bir vakıadır. Din düşmanı diye bildiğimiz bazı televizyon kanallarının 11 bir ay boyunca salyalarını inananların değerleri üzerine akıttıklarını, Ramazan ayında da bidat ve hurafe dolu programlarla bu sefer halkı Allah ile aldatmaya çalıştığını, bayram yaklaşınca da halkı günaha nasıl bulaştırırım çabasıyla müzik, dizi ve ahlaki değerlerden uzak programlar sunduğu üzülerek şahit olduğumuz hakikatlerdir. Yani 11 ay boyunca İslam'a saldırır, bazı televizyon kanalları 11 ay boyunca salyalarını akıtır. Ramazan yaklaşınca efendim e, bilmem hangi gazete bilmem Kur'an-ı Kerim'in hangi cüzünü veriyor diye reklamlara başlar ya da Kur'an-ı Kerim mealini veriyoruz der. Ya da Ramazan boyunca falanca hoca bizimle diye reklamlar başlar. İşte iftara doğru veya sahur programlarıyla işte bir ay e, tabi geceleri koydukları şenlikler, müzik ve eğlence programları haricinde yaptıkları bir takım işte göstermelik programlar var. Hele hele bir de bayrama yaklaşmayı verin. Bayram günleri şöyle bir hafta on gün kaldığı zaman da edersiniz bu haysiyet sizlerin e, bilmem hangi artist bayramın birinci günü bizimle bilmem hangi ayyaş bayramın ikinci günü bizimle falanca gece bilmem hangi filmi kaçırmayın gibi aslında Allah Azza ve Celle'nin nimetini tamamlamasından ötürü hamdin ve şükrün artırılması gereken bayramın ne şekilde kirletildiğini bu televizyon kanallarına bakarak görebilirsiniz. Böylece, Kur'an, ibadet, rahmet ve arınma ayı olan Ramazan, tıpkı taklit edilen batının, paskalya ve karnavallarını andıran bir festival boyutuna sürüklenmektedir. Bu durum, birey ve toplumun giderek daha fazla çürüyüp çözülmesine, dünyevileşip yaratılış gayesinden uzaklaşmasına yol açmaktadır. Sonuçta bu dünyevileşme, birey ve toplumun fıtri değerlerini koruyup, vahiy ile bütünleştirerek yücelmesine, olumlu istikamette tekamül etmesine engel olmaktadır. Aslında gerçek, oruç, yemek, içmek, cinsellik ve benzeri nefsi arzularımıza, temel ve vazgeçilmez ihtiyaçlarımıza karşı, Allah'a teslimiyetimizin bir gereği olarak ve sadece onun emri sebebiyle kendi irademizle mukavemet etme eylemidir. Yaratıcımızla, insanlarla ve nefsimizle olan ilişkilerimizde ortaya çıkan olumsuzluklardan arınma duygularımızı ve çabalarımızı güçlendiren sorumluluklarımızı hatırlatıp yeniden kuşanmamıza vesile olan tevhidi bir eylemdir bu. İnsanın bedenine ve duygularına bir takım yasaklar getiren oruç, değerlendirmesini bilenler açısından da akleden, kalbi devreye sokmanın imkanlarını oluşturan tefekkür, tekamül ve direni, derinleşmenin kapılarını ardına kadar açan bir fonksiyona sahiptir. Ancak Ramazan'ın bu fonksiyonlarını icra edip bizi arındırabilmesi ve iç tekamülümüze katkıda bulunabilmesinin ancak onu vahyin öngördüğü yere oturtmakla mümkün olabilecek bir sonuç olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Kur'an ayı olan bu ayda sürekli Kur'an gündem olmalı, Resulullah ve Vesselam'ın güzel örnekliği ve mükemmel şahitliği bizi eğitmeli, ümmetin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olacak vahyin mesajının yaygınlaştırılmasına yönelik çabalar ivme kazanmalıdır. Unutulmamalıdır ki her Ramazan ayı geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bir defa okurdu. Vefaat ettiği yıla denk gelen son Ramazan'da ise Kur'an-ı Kerim'i iki defa okumuştu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe'nin ifadesi ile onun hayatı zaten Kur'an idi. Bize de, bize de düşen Ramazan ayını kadirli kılan bu mübarek ayda Ramazan ayını kadirli kılan bu mübarek ayda Kur'an-ı Kerim'i bir kez daha anlamaya çalışmaktır. Öyle ki Kur'an ayı olan Ramazan ayı bütün yılımızı Kur'an nuruyla aydınlatsın. O halde, haydin Ramazan'ı Kur'an ile yaşamaya, haydin Ramazan'ı Kur'an ile yaşamaya, haydin Kur'an'ı Ramazan ile anlamaya. Yani aslında ben şunu söylüyorum. Aslında ben şunu söylüyorum, Ramazan kulluğun bir provasıdır. Tabiri caizse bir stajıdır. Bu ayda, bu ayda yani kalben, ruhen, vahiyden gıdalanacak olan bir kul, aslında bu ayın dışında kalan 11 ayda Allah'a nasıl kulluk etmesi gerektiğiyle ilgili bir staj yapmaktadır. Mesela, Allah Resulü ve Vesselam Ramazan'da teravih namazı kılıyordu. Aslında teravih Ramazan'a ait özel bir isimdir. Allah Resulü ve Vesselam Ramazan'ın dışındaki gecelerde bu namazı kıyam leyl ya da salat leyl ya da Teheccüd olarak kılıyordu. Dolayısıyla kişi nefsini arındırarak, eline, diline, gözüne, kulağına, kalbine hakim olarak tabiri caizse vahyin terbiye etmesiyle aslında kulluğun provasını yapmaktadır. Aslında biz şunu anlamaktayız. Ramazan'dan sonra nimetin tamamlanması hasebiyle Yüce Rabbimizin bizlere bir ihsanı olarak gördüğümüz bayramların bizler için şu manayı taşıdığını bilmekteyiz. Hayatı Ramazan olanın ahireti bayramdır. Hayatı Ramazan olanın ahireti bayramdır. O halde bütün bu saftırmalardan, bütün bu çartırmalardan, bütün bu içini boşaltmalardan arındırar, uzaklaşarak. Vahyi özne kabul edip, vahyi anlama gayretini göstererek hiding Kur'an'ı anlama konusunda Ramazan'da Allah'tan yardım dileyerek ve aynı ashabın Kur'an'ı anladığı gibi anlama gayretini Ramazan'da büyük bir çaba ile ortaya koymaya kendimi önce kendi nefsimi sonra tüm kardeşlerimi davet ediyorum. Allah azza ve celle bizlere hakkı hak bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip bundan iştinap etmeyi bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle Ramazanı hakkı ile hakkı ile ifa edenlerden ve Ramazanı ifa ederken ruhen, imanen ve bedenen tertemiz olup yücelmeyi ve kulluğumuzun tekamülünde bundan tekamülünde bundan nasiplenmeyi Allah bizlere nasip etsin. Allah azze ve celle Ramazan sonrası bizlere bayramı, bütün ümmete bayramı, özellikle de Suriye'de zalimler tarafından kanı akıtılan Suriye'deki kardeşlerime Kur'an'ı o beldede hakim kılarak, Kur'an'ı o beldede hakim kılarak onlara da bizlere de bayramı yaşatmasını Rabbimden temenni ediyorum Allah rızası için bu mübarek gün ve gecelerde özellikle inşallah kendisine ulaşırsak Ramazan ayında Ramazan ayında Suriye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimiz için Allah için sizlerden dua talep ediyorum vallahi Onların başındaki felaket benim uykularımı kaçırmakta. Ben inanıyorum ki hepimiz bu sancıyı hissediyoruz. Allah rızası için en azından dua edelim. Secdelerimizde duanın makbul olduğu her zamanda iftar edeceğimiz vakit Allah Resulü sallallahu aleyhi ve haber verdiği gibi iftar edeceği zaman iftarlının duasını Allah azze ve celle geri çevirmez. Dolayısıyla Allah azza ve celle Beşar Esad'ı onun ordusunu ona yardım edenleri yerin dibine geçirsin diyorum. Allah azza ve celle dünyayı Ramazan gibi yaşayıp ahiretini bayram olarak kazananlardan eylesin bizi. Wa hadihi wallahu alem. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la illa ent.